Paranın Çeşitleri İlkel toplum biçimlerinden modern topluma geçiş süresi içinde para olarak kullanılan araçların niteliği değişmiştir. Tarihi gelişim süresince çeşitli uygarlıkların uygulamaya koyduğu para türleri aşağıdaki şekilde aşamalı olarak 7 grupta ele alınabilir. 1. Mal para Malın malla değiş tokuş edildiği ilkel toplumlarda değişim ölçüsü olarak tuz, tütün, dere, kurutulmuş balık ve hayvan başı gibi değeri olan mallar kullanılmıştır. 2. Maden para Altın ve gümüş sikkelerin para olarak kullanılmasıdır. Bu iki değerli metalin diğer mallara göre kıt olması, çabuk bozulmaması ve değer kaybetmeden küçük parçalara bölünebilmesi, mal paradan maden paraya geçişi kolaylaştırmıştır. Altın ve gümüş para bu aşamada mal değerine eşit bir nitelik göstermektedir. 3. Altın ve gümüşe bağlı kağıt para Halkın maden para olarak kullanılan altın ve gümüşü yanında taşımak yerine güvenilir sarrah ve bankaları yatırıp maden para karşılığında aldıkları belgeyi kullanmasıyla ortaya çıkmıştır. Batı Avrupa ülkelerinde görülen uygulamada altın ve gümüşü %100 temsil eden bu kağıt paralar farklı kuruluşlarca düzenlenmiş olmalarına karşın büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiş ve kullanılmıştır. 4. Banknot Altın ve gümüşe bağlı kağıt paralarda olduğu gibi %100 karşılığı bulunmayan resmi ya da özel kuruluşlarca piyasaya çıkarılan kağıt paralardır. Özellikle altına bağlı kağıt para uygulaması sonunda altın miktarının ekonominin para ihtiyacına cevap verecek düzeyde artmaması nedeniyle devlet ve bankalar altın karşılığı olmadan kağıt para çıkartmıştır. Böylece karşılığı altın olan belgeler yerine piyasada banknotlar yani banka senetleri dolaşmaya başlamıştır. 5. Kağıt para Günümüzde modern ekonomilerde egemen olan para çeşididir. Her ülkede yetkili kılınan banka tarafından basılan ve karşılığı olmayan bu kağıt paraların ülke içerisinde kabulü zorunludur. Esas para niteliğinde olan bu kağıt paraların sınırsız ödeme gücü vardır. Ülke dışındaki değeri ise parayı çıkaran ülkelerin dış ekonomik ilişkilerindeki başarısına bağlı olarak değişmektedir. 6. Ufaklık veya bolu para Kağıt para gibi yasal olmakla birlikte tam olarak kağıt paranın yerini tutmayan yardımcı paradır. Gümüş, bakır, nikel gibi madenlerden yapılan bu ufaklık paraların maden değeri üzerinde yazılı değerlerin altındadır. Doğrudan Maliye Bakanlığına bağlı bir kuruluş tarafından basılır. 7. Banka parası ya da kaydi para. Bankalarda vadesiz mevduat şeklinde hesapları olanların kağıt para ile ufaklık para kullanmadan ödemede bulunmalarıdır. Banka parasının maddi varlığı yoktur. Bu yüzden elden ele dolaşmaz. Hesaptan hesaba nakil yoluyla ulaşmış olur. Ödemeler ilgili hesaplara kayıt düşülerek gerçekleştirildiğinden bu paraya kaydi para adı verilir.